إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم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 Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Hayber'deyken katılmıştır. Ve Cafer ve Ashabi ile birlikte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a katılmıştır. Ki kendisi sahabenin ileri gelenlerinden ve alimlerinden bir tanesidir. Abu Musa el-Eşari. Alimlerinden bir tanesi. Kendisi şecaatla yani kahramanlıkla, cesurlukla bilinmiş ve hayır talep etmede ki İçtihadıyla Uğraşmasıyla gene Bilinmiştir ve yine güzel Kur'an Kur okuyan Güzel sesli bir sahabe Ebu Musa El Eşari ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Buhari'de Gelen rivayette kendisine Musa, Davut Aleyhisselam'ın Namesinden Sesinden bir name bir ses verildiğini Belirterek Ebu Musa El Eşari radıyallahu anhu'yu Ölmüştür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 Uridu minhum min Onlardan bir rızık istemiyorum diyor Allah Azze ve Celle. Ama uridu beni yedirmelerini de istemiyorum diyor Allah. Inna Allahu wa Muhakkak ki rızık veren razak olan ve çetin kuvvet sahibi olan ancak ve ancak Allah'tır ayeti kelimesindeki devam olarak zikredilmiştir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 o Razzak, muhakkak ki rızık veren. Yani Razzak olan kim? Ancak ancak Allah azze ve celle'dir. Bunun manası nedir? Muhakkak ki Allah azze ve celle yarattıklarının tamamının rızkını kefaleti altına almıştır. O üstlenmiştir Allah azze ve celle. Ve bununla da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 işte tabiatın yüzünden olduğunu veya zaman yüzünden olduğunu ne yaparak, e, kötüleyerek veya bunlara söverek ne yaparlar? Allah Azze ve Celle eza verirler. Ne demektir kardeşlerim? Bu Hureyre radıyallahu anhu'nun rivayetinde, Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette diyor ki, Allah e, Allah Resulü vesselam buyuruyor ki, Allah şöyle buyurdu diyor, Yusuf bin Adem muhakkak ki Adem'i bana eza verir diyor Allah azze ve celle hadiste. bu dehre diyor. Dehre yani zamana kötüsü söyler, küfreder, söver diyor. Ana dehr, dehir benim zaman benim diyor. Ukalibu leylehu ve neharahu. O günün diyor. Yani zaman bilimi nedir? 24 saat. İşte gündüzü var, gecesi var.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 ki Türk şiirinde de buna rastlanılmıştır şarkılarını, şarkılarını, e, veya şarkılarda sözlerde böyle. zamana, tabiata veya rüzgara insanlar ne yapmışlardır? Hep kötü söz söylemişlerdir. Ki bunları ne yapmışlardır? E, bu zamana veya tabiata affetmişlerdir. Sanki onların suçuymuş gibi. ki Biliyorsunuz bir şiirde surda bir gedik açtık. Mukaddes mi mukaddes? Ey kahta rüzgar artık ne yandan esersen es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 Bakın ola ki dehre zamanı söylemeyin. söz kabatösez söylemeyin. Fe innallahu dahar. Muhakkak ki dehre zaman Allah azze ve cehnedir buyurarak kesinlikle ve kesinlikle başlarına gelen bir musibetten dolayı onları ne yapmamıştır? Kötüsez söylememelerini söylemiştir. Yani bu ne demektir? Sizler işte birbirinizi ayıran veya ehlinizi öldüren e, ölüme e, şey yapan şeyleri ne yapıyorsunuz?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 Allah'a ve Resulüne eza verenler. لَاَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Allah Azze ve Celle onlara hem dünyada hem de ahirette lanet etmiştir. وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِنًا مُوَقِقٍ Onlara elindir azap hazırlamıştır. Diyor. Yani Allah Azze ve Celle'ye eza vermek derken Allah Azze ve Celle'nin ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerini yerine getirmezseniz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 masiyette, yani günah işleyerek ve onun haramlarını yerine git, haramları işleyerek ne yaparlar? Allah Azze ve Celle'ye eda verirler diye İbni Cerev Rahimullah ne yapmıştır? Söylemiştir. Ve yine hadiste geldiği gibi diyor ki, diyor ezadan dolayı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 E, helmi ve mağfiretiyle, halim olmasıyla ne yapıyor? O göklerin ve yerin darmadağın olmasını engelliyor Allah Azze ve Celle. Halbuki onlar Allah Azze ve Celle'ye çocuk isnadından dolayı neredeyse ne yapacaktı? Gökler yaralacak. Gökler bir üzerlerine düşecekti. Gökler çatlayacak, yer yaralacak. Hani bilemeyiz bugün depremi birileri tutup işte yok fay hattı yok buna ne yapıyorlar?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 e, ismini de burada öğrenmiş olduk kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Rahman ve Rahim sıfatıyla bizleri bağışlasın. Amin. Halim sıfatıyla bizleri bağışlasın. Amin. Merhametiyle cennetine girdirdiği kullarından eylesin. Hak bilip hakka tazi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi senin sevgine yaklaştıran her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Südhane rabbike rabbil ezzete amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alamin.